Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatu. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve ssalatu vesselam aleyâ seyyidil murselin Muhammed ve âlihi ve sahbihi ecmaîn. Estaizü billahi Bismillahirrahmanirrahim. Keyfe tezkurûne Billahi ve kuntum min vâten fe Thema yemedik, thema yuhiki, thema ilahi turgayon. Cudak Allah ve Azim Allah manfağına bil Qur'anı Azim. Varek lanafi, elhamdülillah, Rabbil Alayim, neshtahhirullah, Haya al-Qiyom. Hascandikum bil Haya Allahü Teala Hazretleri bizleri muhatap alıyor, bizleri yoktan var etti, varlığından haberdar etti. Şimdi de bize kitap indirdi ve peygamber gönderdi. Bu vesileyle bizlere hitap ediyor. Bizleri uyarıyor, uyandırıyor. Tabii bugünkü dersimiz Bakara Suresi'nin 28. ayet-i kerimesi tefsirden sıralı dersimizde Rabbimiz Tebaraka ve Teala Adem oğullarını, biz insanları muhatap alarak buyuruyor. Keyfe tekfurune billah? Siz Allah'ı nasıl inkar edebilirsiniz? Siz nasıl Allah yok diyebilirsiniz haşa vekillah. Siz nasıl yaratıcının varlığını reddedebilirsiniz. Bu nasıl bir iştir? Şaşılacak bir iştir. Bir otun bile kendi başına bitip gittiğine inanmazsınız. Efendim şu alemde gördüğünüz hiçbir varlığın kendi başına oluştuğunu vücuda geldiğini kabul etmezsiniz. Oysa kendi varlığınızın şahidisiniz. Etrafınızda bunca ayetlerin Allahu Teala'nın varlığının, birliğinin delillerinin müşahidisiniz. Hal böyleyken nasıl Allah'a inkar edebilirsiniz? Bu size yakışır mı? Bu düşünülecek bir şey midir? Ne büyük kitap. Allahu Teala tarafından ne büyük kitap, ne muazzam bir vaz, nasihat. İnsan ölmeden evvel uyanmalıdır amel etmelidir ve küntü menvaten oysa siz ölülerdiniz bak Mevla buyuruyor evvelce yoktunuz sonradan var oldunuz varlığınızın bir başlangıcı var sıfır noktası ondan gerisinde yokluk sahasındaydınız yokken de hiçbir şeyden haberdar değildiniz yeni doğduğunuzda da hiçbir şey bilmezdiniz Allah o Allah annelerinizin karınlarından çıkardı. La ta'lemun eşya. Hiçbir şey bilmezdiniz. Cealale kulaklar, gözler ve Kulaklar, gözler, gönüller, kalpler. Allah yarattı, verdi size. Olaki halde şükre Bu nimetin sahibini tanır takdir edersiniz. Ölülerdiniz. Babalarınızın sulplarında, bel kemiklerinde bulunan Nutfiler, meniler, insanın yaratıldığı su, safi bir su halinde ölüydünüz. İşte o, onda canlı hücreler var işte, şu kadar canlı hücre var işte, spermler var, şunlar var, bunlar var. E onlara ölü denir mi? Cık, ya buradaki kastedilen mana, ondaki hücrelerin canlılığı e, veya ölü oluşu değil. Burada kastedilen nedir? O suyun e, efendim atılan bir su. İnsanın yaratıldığı su, herkesin bildiği, Kur'an-ı Kerim'de de hakir sayılan Biz sizi alçak, basit, bayağı bir sudan yaratmadık mı diye bizlere efendim, haddimizi bilmemiz önerilen o su, kendi başına hareket edebilen, işitebilen, görebilen, gezip dolaşabilen, konuşabilen, sorabilen bir, bir canlı mıdır? Değildir. Onun içinde canlı hücreler vardır. O ayrı bir meseledir. Fakat şu anda insanın sahip olduğu hayattan onda eser var mıdır? Bak biz burada konuşuyoruz. Siz orada oturmuş dinliyorsunuz. Herkes evinde, ocağında. Efendim, i̇stediğin zaman kalkıyorsunuz, gidiyorsunuz, yiyorsunuz, içiyorsunuz, yaşıyorsunuz. Bu kadar faaliyetlerde bulunuyorsunuz. Bunlar hayat eseridir. E, diri olmasanız bunları yapamazsınız. Niye taş durduğu yerde duruyor? Sen kaldırırsan başka yere korsan hareket edebiliyor. O da kendi hareket etmiyor. Ettiriliyor. Bu itibarla siz ölülerdiniz. İnsanın yaradıldığı suyu insan çok iyi düşünmesi lazım. Felian insan mimma Hulik İnsan bir baksın düşünsün, neden yaradılmış? Kuliq <gülüyor> in dafik. Atılgan bir sudan yaradılmış. Ya <gülüyor> beyni sulbibe teraib. Babanın sulbünden, sırtından belki kemikleri arasından, annenin göğüs kemikleri arasından çıkmaktadır. اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرِ O suyu insanın yediği gıdalardan içerisinde o suyu yaradan, o suyun içerisinde binlerce yüz binlerce canlı hücre yaradan Allah Teala sonra o sudan وَوَلَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَارًا Sudan insan yaradan فَجَعَلَهُ نَسَبَنَا صُحْرَ Onu soy-sop sahibi eden kısımlık akraba sahibi eden ona aile kurduran, yuva kurduran, ona eşler, çocuklar bağışlayan, e, bu münasebetle çeşitli vesilelere, birçok akraba e, nasip eden Allah Celle Şanuhu Celle Celaluhu, e, o suyu efendim, yaratmaya, adam etmeye, e, canlı olarak e, tasarrufta bulunan bir varlık haline getirmeye kadir olduğu gibi, sonra onu öldürmeye, e, toprakta çürütmeye, daha sonra dilediği vakitte onu tekrar döndürmeye, diriltmeye ve huzurunda hesaba çekmeye, neticede cennet veya cehennemden hak ettiği yere göndermeye elbette kadirdir. Çünkü bu işin başında sen yoktun, ben yoktum, anamızın babamızın dahli müdahalesi yoktu. Kimsenin bir girişimi söz konusu değildi. Madem bu işin başında biz yoktuk, sonunda da biz yoktuk. Doğmamak elimizde değil, ölmemek elimizde değil. O halde dirilmemek de elimizde değil. Onları iyi hesap etmek lazım. İnsan işin başına gidecek. Baştan yarattığı gibi yeniden döneceksiniz. Tekrar diriler halinde. Nasıl ki insanın yaradıldığı sudan, o ölü sudan, o meniden canlı insan haline geldiniz. işte o e, ufak olmuş dağılmış kemiklerden de, e, efendim, kuyruk sokumundaki o çürümeyen hücreden de tekrar diriltileceksiniz. allah Teala Teala'yı bir madde olmadan da küm feykül var ol buyurur e, emrettiği şey. Hemen olu verir. Bu itibarla sizin yaratıcınızı inkar etmenize çok şaşılır, çok tacip edilir. Siz bunu nasıl yaparsınız? Siz ölülerdiniz. Sonra ne oldu? Fehhiyaküm. Ardı sıra o sizi diritti. Anne rahimlerinde annenin suyu ve baba, babanın suyu bir araya geldi. O suya Allah Teala ruh verdi. Sürmeşten Onu başka bir yaratışla yarattık buyuruyor. Evvela nutfe halindeyken, azıcık bir damla suyken, ne oldu? Fehalakna'n nutfete O suyu bir donuk kan haline getirdik. Rahim duvarına yapışan sülük gibi yapışan bir eee pıhtı kan haline getirdik. Fehalakna'l alakete O pıhtı kanı bir çiğnem et haline getirdik, kandan et, ete döndü, sudan kana döndü, kandan ete döndü. فَقَلَقْنَا الْمُدْغَةِ اِذْوَامَنْ Allah Allah, o et parçası, bir çiğnem et parçası, bir ağzına atılacak kadar, yutulacak kadar et parçası, kemikler ve iskelet haline çevirdik. Bak nereden, nereden, nereden, nereden. فَكَسْتَوْنِلْ اِذَّامَ الْاَحَمَنْ O kemiklere de et giydirdik, elbise giyinir gibi iskelette etle donandı. İşte 120 günlük olana kadar bütün bu tavırlardan, şekillerden, farklı farklı evrelerden geçti. Onun için Mevla, tabii ki Yaratan Allah Teala, bize bunları soruyor. مَا لَكُمْ لَا ve لِلّٰهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا Ne oldu size ki Allah'ın azametini takdir etmiyorsunuz? Onun vakarını saymıyorsunuz, onun zatının şanına yakışır şekilde ona tazim ve saygıda bulunmuyorsunuz, kulluk vazifelerinizi doğru dürüst yapmıyorsunuz, hiç Allah'tan korkmuyorsunuz, halbuki o sizi tavırlarla yarattı. Ne tavırdan ne tavura ne şekilde ne şekilde, ne kılıktan ne kıyafete sokaraktan. Efendim, su, ne, su nerede şu anda ortalıkta dolaşan senin, benim gibi insan nerede? O su ne hale geldi bak. İşte sudan kana kandan Ete, etten kemiğe kemikten e, iskelete iskeletten tekrar efendim deriye kavuştu ama yine hayat gelmedi. Can gelmedi, kıpırdanma başlamadı. Hareket yok. Karnında taşıyan anasının bile ondan haberi yok. Tüm menşeni o Sonra başka bir yaratış da yarattık. O da nedir? Ruh üfledik. İşte o Allah Teala'nın hayat sıfatından, dirilik sıfatından gelen bir şeydir. O ruh geldi mi? O zaman kıpırdanma başlar, hareket başlar, hayat eseri görünür, belirir, hale gelir. İşte annelerinizin rahimlerindeyken biz oraya melek gönderdik. Ne annenin haberi var, ne babanın haberi var, ne çocuğun haberi var, kimsenin haberi yok. Melek anne rahmine müvekkel, Rahime, rahimle görevli melekler var. Onlar gelirler, o çocuğun yaratılışında bulunurlar. Atay Horasanî radıyallâh öyle rivayet ediyor. Çocuğun suyu mayalanırken, yaradılacağı su mayalanırken e, annenin ve babanın suları e, tam çocuk haline gelecek, tutacak e, efendim hale gelirken Allah Teala o meleği gönderir. Nereye gönderir? Onun doğup, yaşayıp öldükten sonra gömüleceği toprağa gönderir. E kim biliyor onu? allah Teala biliyor. Şimdi biz ben bilmiyorum nereye gömüleceğimi kimse de bilmiyor. Ve ma tedri nefsin bey yarlın temut. Beş kayıptan biridir. Hiçbir kimse nerede öleceğini bilemez. Ne sen bilebilirsin ne ben bilebilirim. E ben şehitlikte mezarım var. Şehitlikte mezarım var ama kim bilir ölüm sana nerede gelir çatar bilmezsin ki. Nice insanlar öyle ne hesaplar yaparlar ne vasiyetler ederler ama hiç tutmaz. Kimisi kurda kuşa yem olur. Kimisi hamşilere yem olur. Kimisi e, orada yanar kül olur parçası da bulunmaz. Onun için kabir nasip olmak da Allah'ın nimetlerinden sayılıyor. Mevla nimetlerini sayarken bak sonra onu öldürdü, kabre koydurdu diyor. Bu insanın şerefidir, hayvan gibi ortada kalmaz, öbür hayvanların parçalamasına maruz kalmaz. İnsanın şerefindendir ki insanı Allah kabre koyar gömdürür. Bu da büyük bir nimet olarak sayılıyor. Kabir nasip olması da mesele. Çok insanlar var çocukların, yakınlarını kaybetmişler, sonradan yalvarıyorlar ediyorlar. Keşke mezarını bilsem yani, öldüyse de haberini alsam da yerini bilsem de mezarını bilsem. Demek ki Allah Teala biliyor. O toprağa nereye gömülecekse gömüleceği toprağa meleği gönderir. O melek o topraktan bir parça alır ve getirir anne rahminde o mayalanan çocuğun suyuna, anne babanın suyundan çocuğun mayasına o toprağı serpiştirir. Onun için her insan bu itibarla topraktan yaratılmıştır. Zaten insanın yaratıldığı su nereden yaratılmıştır? Yediğimiz gıdalardan. Efendim, kavunlardan, karbuzlardan işte, sebzelerden, meyvelerden onlar nereden yaratılmıştır? topraktan, o itibarla da insan topraktan yaratılmıştır, Adem babamız zaten efendim, bizzat topraktan yaratılmıştır, kuru kara kokmuş çamurdan yaratılmıştır, yani topraktan yaratıldığımız bu itibarla kesinlik kazanıyor Allah Teala ve tekaddes hazretleri cansız toprağa, can veriyor cansız suya, can veriyor ruh veriyor kendi hayat sıfatından kendi dirilik sıfatından allah Teala kime verirse o canlanıyor. Taşa verse taş canlanır, kuşa verse kuş canlanır, toprağa verse toprak canlanır. İşte biz toprağız, topraktan yaratılma insanlarız. Bak nasıl canlıyız, konuşuyoruz, görüyoruz, geziyoruz, dolaşıyoruz. E siz şimdi bu Allah'a nasıl inkar edebilirsiniz? Siz ölülerken o sizi diriltti, anne rahimler size hayat verdi, can verdi. Sonra tekrar öldürecek sizi, sonra tekrar öldürecek sizi. İşte dünyaya çıkaracak, takdir edilen süre sizi yaşatacak, yedirecek, içirecek, rızıklarınızı sevk edecek, gönderecek. Kaç lokma yiyeceğim belli. Kaç yudum su içeceğim belli. İnne nefsen lentemuti hatta testekmilir Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Hiçbir kişi rızkını tamamlamadan ölemez. Ölmek istese de ölemez. Köprüden atlasa ölemez. Ve geçen adam 4000 metreden Paraşütü açılmadı, yine ölmedi. Paraşütü açılmadı, öyle 200 kilometre hızla çakıldı yere, çitlen bir ağaçlarının dallarına takıldı mesela, birkaç kırıklan sıyırdı bak, dört bin metrede. Neden? E, yiyeceği var, içeceği var, efendim, rızkı kesilmemiş daha. E tamamlamadan ölemezsin. Ölmek senin elinde değil ki. Ve ma kâneli nefsinen illa illâ Allah'ın izni müsaadesi olmadan kimse ölemez. Nasıl ki kimseye hayat veremesin, canlandıramasın? Kimseyi de öldüremezsin. Canlandıran Allah, öldüren Allah. Ne kadar de Ölmek senin elinde değil. Nasıl ki var olmak senin elinde değil, yok olmak da senin elinde değil. Senin elinde de bir şey yok, benim elimde de bir şey yok. Lokman-ı Hakim'in oğluna vasiyetlerini unutmayalım. Evladım, ölüme inanmıyorsan uyuma bakalım. E baba elimde mi ne kadar dirensem de uyumayayım diye ayakta dolansam da... ...yine uyku beni sardı mı boş çuval gibi yıkılırım. E oğlum... E dirilmeye inanmıyorsan uyanma bakalım. E baba bu benim elimde mi? Ne kadar uyusam da, ne kadar yorgun olsam da birden gözlerim açılır, uyanırım. Uyanmamak elimde değil. E evladım, o zaman düşün. Uyumama gelinde değil, uyanmamak gelinde değil. Anla ki sen senin elinde değilsin. Sen Rabbinin elindesin öyleyse ona itaat et. Sen şimdi sarı çizmeli Mehmet Ağa gibi dolaşıyorsun. İpi uzun bırakılmış koyun gibi <gülüyor> yaylımlarda yayılıyorsun. Ondan sonra bana kim karışır diye hava atıyorsun. Ama ayağına ip dolandı mı ben bağlıymışım diye geri geri dönmek zorunda kaldığını anlıyorsun. E şimdi bize de bir süre tanınmış, bir ömür verilmiş, nefesler yazılmış, bunların hepsi sayılıdır. Sayılı nefesler yakında tükenecek bak. Sizi ölüyken sizi diriltti annenizin karnında. Sümme ümidi sonra dünyaya çıkardı. Yaşattı ondan sonra tekrar öldürecek Bak ölüm kaçınılmaz Gerçek kimse ölümün Çaresini bile şu anda biraz Konuşmanlar başladı çünkü akıl seviyesi Çok düştü de onun için ölüme çare Arayanlar başladı yani tabi e, işte ölmemenin yolları işte Efendim var mıdır yok mu? biraz böyle laflar Ara sıra duyuyorum yani Efendim buna zerre kadar aklı olan Allah Teala her canlı ölümü tadıcıdır Buyurmuşken Allah Teala Bu kanunları koymuşken yürürlükte e, Kılmışken bir akıllının allah Teala'nın iradesi Ben acaba ölmeden kurtulur muyum Diye düşünmesi Yani e, akılsızlıktan Beyinsizliktendir Hiç Akıllıların konuşacağı laf değil e Demek ki mutlaka Sizi öldürecektir Ondan sonra Tekrar diriltecektir O nerede? O kabirde E hocam hani kabirde dirilmek nereden çıktı? Kabirden çıkışta Dirilmek duyduk sen şimdi diyorsun ki kabirde diriltecek e tabi öyle diyorum çünkü neden Baksana, sonra da ancak ona döndürüleceksiniz e, sonra sonra diyor bak şimdi ölüydünüz annelerinizin karnında bir damla su iken diriltti sizi işte 120 günlükken canla, canlandırarak ruh üfleyerek peki sonra öldürecek ne zaman e dünyada yaşadığınız ömrünüz 60 70 80 100 neyse bitince e, sonra diriltecek nerede e kabirden kalkarken değil e çünkü peşinden diyor ki sonra ancak ona döndürüleceksiniz e demek o sonra ona döndürüleceksiniz mahşere çıkarken. Peki bu arada bir daha sonra diriltecek sizi buyuruyor. Bu nedir şimdi? Ha işte tefsirdeki e, gördüğümüze göre müfessirine uzzam efendim tefsiri tefsirde vesaire tefsirlerde e, ne beyan diyor? İşte e, bu kabir ihyasına kabirde insanın münker nekir meleklerinin sorgularına cevap verebilmek için diriltileceğine işarettir, delalettir. Dolayısıyla kabir azabının varlığına ve kabir rahatlığının e, istirahatinin mevcudiyetine bir delil teşkil etmektedir. İşte hadis-i şeriflerde buyurulduğu üzere insan kabre indiği zaman ruh zaten mezara kadar ondan gelir. İnsanın ölmesi demek yok olması demek değildir. Ölüm ruhun bedenden ayrılmasıdır. Esas insan ruhtur. Şimdi burada konuşan da ruhtur. Orada sizin yerinizde dinleyen de ruhtur. Bu kulak duyan değildir. E bu dilde konuşan değildir. Çünkü ölünün de dili yerinde duruyor. Niye konuşamıyor? Uyuyanın da kulağı kepçe kadar duruyor yerinde. Niye duyamıyor? Efendim? Hadi uyurken gözünü kapattığı için göremiyor diyelim. Kulağına da pamuk tıkanmıyor ya. Niye duyamıyor? Çünkü ruh bedenden iki kere ayrılıyor. Birine uyku dersiniz, birine ölüm dersiniz Allah buyuruyor. Allah'u tevefe lemfu şahine mevtea velleti lemtemut fihme neamea. Cümer <gülüyor> suresinde. Allah insanların ruhlarını bedenlerinden iki defa alır. Bir, ölüm zamanı geldiğinde alır. O artık kabirde suale cevap için bir defa geri verir. Ondan sonra bir daha alır. Ondan sonra mahşere çıkarken bir daha verir. Daha bir daha almaz. Ahiret ebedidir. Ama eceli gelmemiş olanların ruhlarını ne zaman alır? Uykusunda alır. Onun için ennevum ve hulmet Uyku ölümün kardeşidir. Fevşikulleti kabba aleyhel mevd. Uyurken herkesin ruhları... Mevla'nın elindesi, uyanıkken de Mevla'nın elinde ama allah Teala o ruhlara e ben ölümü takdir ettim buyurduklarına, eceli gelenlerin ruhunu bir daha bedenine göndermez. Nize insan yatar sabah sağlam sabaha ölü kalk, ölü çıkar. Ve yursilülükra ama eceli gelmemiş olan ruhları gönderir. Ne zamana kadar gönderir? Bir gün, iki gün, bir sene, iki sene, on sene, elli sene neyse, ila eceli müsemma. Adı konmuş bir süre var, eceli gelene kadar o ruh e, uykudan uyanmak üzere geri gelir. E şimdi bu itibarla ruh bedenden ayrılması, ruhun yok olması demek değildir. Dolayısıyla insanın yok olması demek değildir. Çünkü hakiki insan ruhtur. İnsan bedeniyle insan değildir, ruhuyla insandır. Onun için ruhun ayrıldığı bedenden hiçbir fayda beklenmez. Artık onun konuşacağından ümit kesilir, göreceğinden ümit kesilir, işiteceğinden ümit kesilir. Onun için toprağa gömülür. Yoksa bir saat sonra, on saat sonra, bir sene sonra, iki sene sonra bile bu konuşur, duyar, işitir, bir şey yapar, Efendim düşünülse, bir hayrı umulsa, hiç kimse onu toprağın altına çürüme bırakır mı? Bu itibarla ruh bedenden ayrılır, cenazenin, cesedin yanında dolanır. Kim baş sağlığına geliyor, kim ziyaret ediyor, kim yaka yıpratıyor, kim ağlıyor, kim dövünüyor, bunlar çok kötü şeyler. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Leyse minne amel ladlamel hudude ve şekkal yübe ve dea bidamel cahiliye. Başına musibet geldiğinde, yakını öldüğünde veyahut bir malını mülkünü getirdiğinde, yanaklarına tokat atan, yakalarını yıpratan, Allah beni mi buldu şimdi sırası mıydı gibi cahiliyet lafları yapanlar bizden değildir buyuruyor. Çok büyük tehdit var. Onun için ölü onlar hep seyreder. Öyle... Ertesi gün işte mesela işte ne zaman yıkanacak? E kim yıkıyor? Kim su döküyor? Kim suyu ısıtıyor? Onları hep seyreder. Ondan sonra kim omuzdan taşıyor? Kim musallaha getiriyor? Cenaze namazı kim kıldırıyor Tezgâsını hangi hoca efendi yapıyor? Ondan sonra hangi mezarlığa gömülüyor? Öyle ruh cenazeyi takip eder. Nasıl ki cenazeye katılan insanlar nasıl geliyorlar, katılıyorlar defnine hazır olanlar efendim mezarlığa kadar gelenler nasıl peşi sıra gidiyorlarsa ruh da. Aynı peşi sıra takip edin. Onlarla beraber. Her şeyi seyreder. Kimin ne dediğini, kimin ne konuştuğunu. Ne zaman e, ruh, e, beden üzerine topraklar örtülür, kapatılır, millet dağılmaya başlar. O zaman münker nekir sorgu melekleri. Allah Teala hepimize onları en güzel surette irsal eylesin onlar. Çok korkunç melekler. İzâ câekel melekânil ezrakânil evhâşâni min kıbelir rahmâni telkin yapan hoca efendinin dediği sözlerde, hadis-i şeriflerden alınmış tabii sözlerde, ne buyuruluyor? Kökleri, gözleri gök mavisi, şimşek gibi çakan, tüyleri yerden sarkan, vahşi ve korkunç iki melek, Rahman tarafından, Rahman, o anamızdan babamızdan çok acıyan, Allah'ımız tarafından gönderildiği için işte, o Allah'ın rahmetine sığınıyoruz, o melekler gelirler, suallere başlarlar, ''Men Rabbuke, Rabbin kim?'' büyük peygamberin kim? Ma diniyü ke dinin ne? kitabın ne? Makbiyü kıblenin neresi? erkek kardeşlerin kim? kız kardeşlerin kim? Ya bu sorularla adam karşılaşır. E nasıl cevap verecek? İşte o mezarın başına kadar gelen ruh toprak örtülür örtülmez bedene girer. Ama nereye kadar girer? Ee, senin benim anladığım gibi yeniden dirilse zaten hemen kaldırın çıkarın beni diye başlar bağırma aşağıdan millette ölü hortladı diye zor kaçarlar. Öyle değil. Belden yukarısı ee, cevap verecek, aklı beyni çalışıp dili dönecek kadar bir hayat gelir ona. Öyle e, dizleri efendim kalkacak kadar mezardan çıkacak kadar gelse kimse mezarda kalmaz. Emanet gelir yani. Onların şu hallerine cevap vermek üzere Allah Teala Cümlemizi cevaplara muktedir eylesin o saatte o zor anda ya o meleklerle karşılaştığımızda Rabb'in kim sorusuna Rabbiyallah Rabbim Allah celle celaluhu ve Nebiyim Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem peygamberim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve İslam dinim İslam ve el imamım el Kur'an imamım Kur'an evet ve kıbleti diy el kâbetü. Kıblem kabe Muazzama Vel mü'minûne ihvânî Erkek kardeşlerim inananlar Vel mü'minâtü ehevâti Kız kardeşlerim inanan kadınlar diye cevaplara muktedir eyleye Hangi millet üzeresin? Ya o zaman işte şu milleti bu milleti dedim mi yedin sopayı ne diyorsun? Milleti İbrahim üzereyim Fümmevhayna ki Habibim biz sana ne vahyettik? En <gülüyor> millete İbrahim Hanıva. İbrahim dini ne dini? Tevhid dini. Yani Allah Teala'nın bir olduğuna inanma yolu. İşte bu millet üzerine elhamdülillah Bu din üzerine Bir de vardır efendim mensup olduğumuz toplum. O ayrı. Türk milletindeniz efendim. Ee, bu biz Türk milletiniz, başkaları Arap milletinden başkaları efendim şu milletinden bu milletinden o ayrı kabirde sorulan orası değil hangi din üzeresin burada millet din manasına milleti İbrahim demek İbrahim Aleyhisselam'ın dini demek bu soruya doğru cevap vermek gerek şimdiden bu cevapları öğrenmek gerek yoksa oraya eline kağıt yazsalar kefenine yazsalar cevapları cevapname yazıp da koynuna koysalar, dünyada hazırlamadı sen o cevapları, orada Rabbim Allah diyemezsin. Dünyada Allah'ı inkar edersen, orada Rabbim Allah diyemezsin. Dünyada emirlerine karşı gelir, yasaklar çiğnersen, Allah takinmiş kimmiş, neymiş, 20. asırda böyle şeyler olur mu dersen, orada Rabbim Allah diyemezsin. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerini hafife alırsan, küçümsersen, hakir görürsen, onun sünnetlerini orada, benim peygamberim Muhammed Mustafa'dır, sallallahu aleyhi ve sellem, Diyemezsin O kıbleye dönmediysen O namaza yönelmediysen Kıblem Kabe Diyemezsin Bilmek demeye yeterli değildir Onun için Ebu Hanife radıyallahu anh Ne buyuruyor Bağdat'ta bir cenaze oldu Benim de yakınlarımda bulundu Bizzat kendim defninde hazır oldum Ve mezara ben indirdim diyor Koca imam nasip oldu Ama adam olmadıktan sonra Kime nasip olursan ol Çevirdim yüzünü kıbleye bir de baktım o anda ters döndü kıbleye. Melekler çeviriyorlar. Ben bir daha çevirdim bir daha çevrildi ters tarafına. Sırtı kıbleye geliyor. Üç defa tekrarlanınca hatiften nida geldi. Dendi ki Ey imam bu hali, bunu hali üzere bırak. Kıbleye sırtı gelecek bunun. Sen bunu Müslüman sanıyordun. Müslüman mezarlığına gömüyorsun. Kıbleye döndürüyorsun ama bu dünyadayken Havvele vecev anil kıbleti, yüzünü kıbleden ters çevirdi, namaza yönelmedi, bize secde etmedi. Fahavvele diyor. biz de onun suratını çevirdik şimdi. Onun için durum bu, kabirde cevap vermek kolay, bak Allah tekrar hayat vereceğimse diyor, kabirde dirilteceğim sizi diyor, ne cevap vereceksiniz? İşte o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelecek, hemen gözümüzün önüne gelecek. Mubarek sureti. Onun için daha mahşeri beklemeden ölür ölmez. Hani ölüm istenecek şey değil. Zor şey. Efendim, ölümün yüzü soğuk ama istenecek bir tarafı da nedir? İnsan kabre konur konmaz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi. Hemen kabirde açacaklar. E, gösterecekler. Bukhari hadisinde geçiyor. Ve ma tekulü fi hakkâder Bu zat hakkında ne dersin diye melekler soracaklar. İşte o zaman mümin ölenler bu benim hada nebi, bu benim peygamberim ben ona ittiba ettim sallallahu aleyhi ve sellem diye bilecekler. Ama münafık ise kafir ise ağzı iki karış havada açık kalacak ha ha ha yaparaktan hadis-i şerifte aynı öyle tarif ediyor ha ha diyerekten nefesi soluğu kesilecek peygamberim diyemeyecek. Ama onun sünnetine uyanlar onun yolunu izleyenler işte o benim peygamberim diyebilecekler. Onun için Allah hayat verecekse tekrar diriltecek sizi kabirlerinizde siz bu Allah'a nasıl inkar ediyorsunuz huzuruna nasıl çıkacaksınız o kabirde nasıl yatacaksınız. Meleklere ne cevap vereceksiniz? Kabriniz cennet bahçesi mi olacak? Cehennem çukuruna mı dönecek? Kemikleriniz gacır gacır birbirine mi geçirilecek? Kabriniz çok mu daraltılacak? Cehennemden kapı pencere açılıp yılanlar mı doldurulacak? Allah muhafaza buyursun. Yoksa cennet bahçesine mi dönecek? Baktığın kadar geniş, gözün gördüğü kadar geniş berzak alemin ebedi istirahat mı olacak? El kabru'un ma'razzatun min riyadul cinah El hüfracun min hüferin niyran Buyurulduğu üzere hadis-i şerifte kabir ya cennet bahçelerinden bir ravzadır ya cehennem çukurlarından bir çukurdur. Ya orada hayat var. Şu anda anladığım manada hayat yoksa da kabir hayatı var. Ya istirahati var ya azabı var. O azap duyuluyor. Yani, Firavun hanedanın azabı hakkında buyurulan hadis kelimelerde sabah akşam cehenneme arz ediliyorlar buyuruyor. İşte o kabir de hakkındadır. Çünkü peşinden vemete kumus sa kıyamet kopacağı gün edhilu ale firavne Firavun hanedanını en çetin azaba sokun buyurulacak buyuruyor. Demek ki sabah akşam cehenneme arz edildikleri ne zaman berzak aleminde o geçit aleminde dünya ile ahiret arasındaki ruhlar alemindeki kabir aleminden bahsediyor. Yoksa peşinden kıyamet koptuktan sonra zaten efendim bedenle de ruh birleşerek ve ezen nüfusu züvvice, sırrı tecelli ederek, ruhlar bedenlerle çiftleşerek aynı insan yeniden dirilecek mahşer arsasına çıkacak. Dünyaya çıktığı gibi. Onun için önümüzde tehlikeli geçitler var, oynayacak, eğlenecek zaman değil. Ölüm var, kabir var, ahiret var. Ne oynamak, ne gülmek o kişiye. Ki Azrail elindedir yakası. Yakamız Azrail elindedir. Başımızda dönen kuş gibi kon emrini bekliyor. Vaktimiz geldiği anda alıp bizi gidecek. Onun için Allah Teala bunu nasıl beni inkar edebilirsiniz nasıl emirlerime işian edebilirsiniz nasıl secde edin dedim mi etmezsiniz nasıl faiz yemeyin dedim mi yersiniz nasıl benim dediğim etmezsiniz buyurduğumlu amel etmezsiniz siz nasıl siz buna ne cesaret siz ne cesaret bu cesaretin kaynağı cehalet siz beni tanımıyorsunuz siz beni bilmiyorsunuz siz benim ne büyük Allah olduğumu bilmiyorsunuz azaplarımı bilmiyorsunuz ancak dinliyorsunuz efendim öyle hikaye zannediyorsunuz hayat hikaye değil hayat rüya değil Bak şu yaşadığınız hayatın acısı tatlısı nasıl gerçekse ahiretin e, ahiretin azapları da öyle gerçek. Nasıl buranın ateşi yakıyor vallahi cehennem ondan 70 kat fazla yakıyor. Nasıl buranın mutlulukları saadetler insan hoşuna gidiyor vallahi ahiretin saadetleri mutlulukları çok daha huzur veriyor. Onun için siz Allahu Teala'yı nasıl inkar edebilirsiniz? Bu sizden nasıl beklenir? Umulacak şey değil beklenir ama Maalesef insanların çoğu... ...inkardadır, şirktedir... ...isyandadır Allah'ına Allah karşı... ...Rabbine karşı... ...efendim... ...muhalefet bayrağını açmışlar... ...Allah muhafaza etsin... ...ne İslam, ne Kur'an... ...ne ayet, ne hadis... ...ne vaaz, ne ders, ne tefsir... ...hiçbir şey onları bağlamıyor... ...o keyfinde... ...sarı çizme elmeme daim diye freni patlamış araba gibi... ...öleceği güne kadar... ...gidiyor... ...peki ama... ...bu ölüm de var... Ötesi de var, ondan sonrası da var. Sümme bak Mevla, sümme, sümme, sonra, sonra. insan sonrasını düşünecek insan. Ne oldum demeyecek, ne olacağım düşünecek ya. Sümme ile oturacağım, ondan sonra ancak o Allah'a döndürüleceksiniz. İşte o zaman dost düşman huzurunda dosyalar açılacak, amel defterleri saçılacak. Kiminin sağına düşecek, kiminin soluna. Kiminin sol eli göğsünden içeri sokulup sırtı yarılarak arkasından verilecek. Kimi sevinecek memnun olacak işte dünyada sizin gibi şu saatlerde ayet hadis dinleyenler Rabbini dinleyenler ne yapmışım da vakitlerimi şu Kur'an sofralarında geçirmişim diye bayram edecek. Gelin okuyun bak defterimde ne ameller bulacaksınız diye insanlara gösterecek ama kimisi de hiç öyle şanslı olmayacak. Ya Ne etmişim ben kendime zulmetmişim ben kendime yazık etmişim canıma kıymışım diye dövünüp duracak ama bu çarşamba pazarı değil ki bu hafta alamasan bir de hafta alırsın. Bu dünya pazarıdır. Bir kalktı mı bir daha kurulmaz. Senin hakkında kıyamet kopmuş olur. مَا تَفَكَتْ قَامَتْ كِيَامَتُهُ Zaten ölenin kıyameti kopmuştur buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için şimdiden biz yaratılışımızı, geçmişimizi düşünülüm, düşünüp o yaratılış sahasında Allah Teala bizi yaratılış safhalerinde, evrelerinde ne büyük kudretlerine e, kudretlerinin tecellilerine mazhar etti de bizi bu hale getirdi canlandırdı. Bundan sonra da bize e, neler yapacak bunu düşünelim. O Allah'ın kudretini düşünelim. Bizi öldürmeye kadir kabirde bizi diriltmeye kadir kabirimizi cennet bahçesi yapmaya kadir cehennem çukuru yapmaya kadir ondan sonra mahşer kıyamet koptuğunda e, huzuruna diriltmeye kadir ondan sonra cennet onun, cehennem onun, mülk onun, dünya onun ahiret onun, hepimiz onun kullarıyız e şimdi bize Böyle inkarlar, isyanlar yakışır mı? Onun için muhterem dinleyenlerimiz bu kadarla iktifa edelim. Azımızı çoğa sayın inşallah. Önümüzdeki derslerde daha uzun konuşmaları Allah Teala nasip etsin Rabbimiz cümlemizi. Gaflet uykusundan ikaz eyleyip, Hakiki iman ile müşerref eylesin. Amin. Ve ahirudde'vânânâni elhamdülillâhi rabbil alemin. Sallallâhü aleyhü Muhammed'in ve alâlihü teslimen rabbil Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile